Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Merhaba Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün sizlerle yine e, organik ürün, e, ekolojik ürün, biyolojik ürün e, konusunu konuşacağız. Ve bu konuda e, son zamanlarda özellikle e, son e, aylarda e, kamuoyunda e, bazı... E, Özellikle organik ürün konusunda bazı endişeler var. Ee, i̇nsanlar endişelerini ifade ediyorlar. Hem bu endişelere cevap vermek, hem de e, organik ürün, doğal ürün, natürel ürün, e, iyi tarım uygulamaları, bütün bu kelimeler arasında ki kargaşaya bir şekilde e, bir netlik kazandırmak için e, netlik kazandırmaya çalışacağız. E, programın konuğu Buday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Ananias. Hoş geldin Viktor. Merhaba. Ee, aslında programa başlamadan önce e, neler konuşacağımızı düşünürken aklıma şu geldi bundan 10 yıl öncesine kadar buğday derneği 15 yıl öncesinde buğday derneğinin ilk buğdayın ilk zamanlarında e, nasıl olur da insanlara ekolojik ürünü anlatırız sağlıklı ürün olduğunu ekolojik ürünün ekolojik ürünün tanımının nasıl e, insanlara e, bir şekilde kolay ve net bir şekilde ifade ederiz. Ee, ...nasıl tanıtırız zı bir şekilde e, hep aramızda konuşuyoruz, tartı konuşuyorduk, tartışıyorduk. Ee, sonuçta aslında çiftçi bunu çok iyi anlıyordu ama asıl kentte yaşayan insanlar e, bunu anlamakta güçlük çekiyorlardı çünkü... Belki de e, manavdan pazardan aldıkları ürünün sağlıksız olduğunu kabullenmek istemiyorlardı. Pestisitlerle, kimyasallarla, kimyasal gübrelerle yetiştiriyor olmasının ki aslında son 40-50 yılın ne yazık ki konusu bu. Daha önce böyle bir şey yoktu. E, belki de kabullenmek istemiyorlardı ve e, sonunda insanlar organik ürünün tanımını bir şekilde e, daha fazla anlar ve daha fazla kabul eder ve e, anlaşılır oldu organik ürün aslında. Fakat şöyle tartışmalar çıkmaya başladı. Son zamanlarda özellikle de bazı basın organlarına da yansıdı. Bazı gruplarda tartışılıyor, konuşuluyor. Organik ürünün sertifikalandırılma koşu, e, sırasında özellikle e, güvenilirliği tartışılmaya başlandı. Ve e, hatta e, o kadar ileri gidildi ki e, organik ürün güvenilmez üründür gibi bir takım aslında e, şeyler de söylendi ama ee, bunu açıkçası bazen ben düşünüyorum ki konvansiyonel ürün ya, e, yetiştirenler mi aslında bunu yapıyor diye düşünmekle birlikte biraz bu kargaşa nereden kaynaklanıyor? İnsanlar neden organik ürün sağlıklı ürüne karşı böyle bir e, şey geliştirdiler söylem geliştirdiler biraz e, bu konuda sen ne düşünüyorsun onu öğrenmek istiyorum. Vallahi bu konuda ben şöyle düşünüyorum <gülüyor> ee, ekolojik ürüne taraftar olanlar da haklı. Şüphelenenler de haklı sen de haklısın <gülüyor> gibi bir noktadan gireyim. Evet. Nasrettin ee, Hoca'mız. Nasrettin Hoca oldum <gülüyor> bu durumda. <gülüyor> çok Nasrettin Hocalık durumlar bunlar bence. Evet. Ee, çok normal bir süreç bence gerçekten. Hı hı. Yani hepimiz içinde bu kadar gülüp eğlenmiyoruz tabii Buday Derneği'nde evet. <gülüyor> krizler yaşıyoruz her gay evet. gastarbeiterinden sonra. Evet. Her televizyon programından sonra bizde ya bir kriz yaşanıyor ya bir rahatlama ya bir nefes alıyoruz. Çünkü gerçekten bu tartışma haksız bir tartışma. Yani şu anda hayatımızda hiçbir şeyi sorgulamazken yani <gülüyor> süpermarket raflarından paldır küldür doldurup bir arabaya onların parasını ödeyip gidip hapur upur yerken veya işte üzerinde bizim sağlığımıza çok zararlı olduğunu bir yazan yazdığı maddeleri tüketirken falan bütün ekonominin büyük bir kısmı bambaşka yerlerden dönerken küçücük. Bir iyi niyet üzerine gerçek içinde tabii ki sahtekarlık vardır, üçkağıtçılık vardır. Herkesin içinde olduğu kadar ve her toplumun içinde olduğu kadar. Tabii her, tabii, her sektörde ne yazık ki var yani ama. Onu, onu engelleyemeyiz. Hı -hı. Onu zaten ne organik tarım engelleyebilir ne hukuk sistemi engelleyebilir O değil yani konumuz o değil zaten. Evet, konumuz evet. şu anda. Bir ki, sektörün aslında. Doğru bir şeyin tanımını evet, yapmaya tanımlıyor. çalışıyoruz. Hı -hı. Doğru bir şeyin tanımını yapma konusunda da ciddi yol kat edildi. Yani doğaya zarar vermeden üretmek çok basit bir şey değil. Yani doğaya zarar vermeden üretmek ve bugünkü toplumun ihtiyaçlarını karşılamak kutsal bir şey. Yani bugün kutsal bir şeyler arıyorsak gerçekten e, uğruna çalışacak, tapınacak veya e, saygı duyacak. Bir kere insanlığın ihtiyacını doğaya zarar vermeden, doğayla birlikte yaşayarak karşılamak nokta. Benim için burada bitiyor. Bundan sonra o yolda hatalar yapılabilir, eksik yapılabilir, birileri kötüye kullanabilir. Bu benim için hiçbir zaman bu tanımı değiştirmiyor. Dolayısıyla... E, zaten dünyadaki hareket de böyle başlamış Dünyadaki hareket ve şu anda e, bu büyürken bir sektör Sektör olması ne demek? Sektör olması o sektörle ilgili yatırımların yapılması Zarar edilmesi, kar edilmesi, paraların dolaşması Bunların içinde tabii ki insanın egosu giriyor Tabii ki insanın kazanma hırsı giriyor e, Yani insanlar birden melek haline gelmiyor Ekolojiklerimle uğraşıyorum diye Veya ekolojiklerim ürünü tüketiyorum diye İşin içine ya. para girince tabii, tabii ki. ki başka şeyler de giriyor Ama bu şu anlama gelmiyor ee, biz zaten çok güzel besleniyorduk. Nereden çıktı? Bir de öyle <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Hay Allah şimdi <gülüyor> yani dert ettiğimiz şeye bak. Çok yani besleniyorduk. 10 sene önce biz İstanbul'da aldığımız meyvenin sebzenin nereden geldiğini bırak ee, yani ekolojikliğini. Hangi şehirden gelmiş? O geldiği şehirde hangi çiftçi yetiştirmiş? Gerçekten bu domates mi değil mi? Yani biz bunu bilmezken evet. hala bilmiyoruz. Hala. hala şu anda halden gelen o sistem yok. Hali yasası değişecek inşallah. Onda da bir takım olumlu yönde gelişmeler olacak ama hep bunlar hayal olacak, edecek. Ama bugün hiçbir şey bilmiyoruz biz şu anda ekolojik tarım ürünü dışında hiçbir şeyin Nereden geldiğini çiftçisiniz dahi bilmiyoruz. Hayır, Sadece geldiği yatsa biliyorum. bile diyelim ki pazardan işte tezgahtaki abla bu işte e, Erzurum patatesi diyor. Nide patatesi diyor evet. mesela. Biliyor muyuz ne garantisi mi? var? <gülüyor> Onun garantisi yok Tabii. en azından değil mi? Tabii. Ama sertifikalı Tabii. organik ürün bunun Aynen garantisini öyle. sağlıyor. Ve yani şu anda bu tartışmaları Hı -hı. E, hem dünyada çok yapıldı hem Türkiye'de yaptık biz bunlara yetene evet. kadar. Yani bunları gerekli insanlar gerçekten şu tartışmayı yaptı. Ee, ekolojik sertifikaya gerek var mı yok mu? Biz de yaptık. Biz de savunduk. Hala evet. ben İnebolu'dan gelen bir elma ekşisinin sertifika çok zor olduğunu biliyorum. Bunun maliyetini karşılayamadım. Dolayısıyla o elma ekşisinin artık yapılamamayı tehdidi altında olduğunu biliyorum. Ben geçen hafta sonu gittim yine İnebolulardan çok tatlı aldım. Legal değil şu anda onların sattığı. Onun da çözmek lazım. Onun da ekolojik sertifika alamıyorsa bile çözülmesi geleneksel buna karşı değiliz. Ama ekolojik tarımın e, kötüye kullanılması Kesinlikle affedilemez. Yani ekolojik tarım dendiği zaman, ekolojik, organik, biyolojik dendiği zaman bunun gerçekten o kontrol mekanizmasının, kontrol sisteminden geçmiş olması lazım. Çünkü Türk, e, Türkiye'de baktığımız zaman sadece İstanbul'da, büyük şehirlere hepsini ele alabiliriz tek tek, sadece İstanbul'da 15 milyonun üzerinde nüfus var. Ve bu insanların, düşün, aldığı ürünün yetiştiren kişiyi tanıma olasılığı ne kadar? Yüzde kaç? Yani... Evet, Van'daki insan gerçekten köyünden gelen köylüsünü tanıyor olabilir ve güven üzerine bir güven ilişkisi. İçinde o ürünü alıp satabilir ve buna da bir engel yok zaten. Yani ekolojiklerin buna engel olmuyor tam aksine bunun değerini ortaya çıkarıyor. Evet. Ee, ama eğer gerçekten tanımayan kişiler arasında ticareti yapılacaksa bir ürünün bunun sertifikalaması çok basit bir şey. Bu arabanın standartına uygun üretilmesi kadar basit bir şey. Yani evet. bu çok bu tamamen gerekli bir sistem yüzde yüz. Yani bir ürünün üzerinde bir elektronik eşyanın dediğin gibi bir arabanın ya Tabii. da bir tişörtün aldığımız bir pantolonun üzerinde nasıl bir takım standartlar kalite ...standartları arıyorsak... ...aynı şey hatta çok daha önemli... ...bizim gıdamız her gün... ...boğazımızdan aşağı inen... ...bizim çocuklarımızın... E, ...bir şekilde bizim sağlığımız için... ...gerekli olan gıdamız da... ...çok çok daha önemli... Kesinlikle. ...bunun garanti altına ee, alınması... ...ve e, şunu da yani toplumda... ...şu, şu tarafı tabii... ...her tarafın haklını gerçekten görüyorum... yani ...Naselettin Hoca e, örneğini boşuna vermedim başta... ...şüphelenenlerden de... Evet. ...açıkçası... Haklı görüyorum. Biz tanınamamıştır. Ayrıca Burayı araştırmaları da çok güzel yani, yani insanların. Evet şekilde. yani çiftçileri tanımamıştır. Hı hı. Hayatında hiç üretim görmemiştir. Zorlunu bilmiyordur bilenmiyor. Yani insanlar bir sürü şey sıralayabiliriz. Ama şu var. Eğer gerçekten birileri iyi niyetli bir şeyde yola çıkıyorsa şu anda o kadarız insan hayatını başkalarına adamış durumda ki şu anda buna gerçekten dikkatle bakmak gerekiyor. Bu herkesin sorumluluğu. Yani şüpheleniyorsa bile. Şüphesini doğru şekilde dile getirmek, muhataplarıyla yüzleşmek ve gerçekten cevaplarını dinlemek zorunda. Bir kere burada bir sorumluluğu var. Hı. Yani ben çıksam Taksim Meydanı'na desem ki e, ben dünyayı kurtaracağım, müthiş bir formülüm var. O, önce o zaman sormak lazım. Nedir? Yani bu o, alıp beni apar topar deli tımarhaneye götürmeden önce sormak lazım nedir? Ha bunda bir, bir şey var mı söyleyeceğim? Yani... E, Buna biraz burada önyargılardan bu kadar önyargılar üzerinden hareket etme zarar yaratabiliyor. Bugün Türkiye'de 35 bin tane ekolojik Ürünlük. kontrol altında 35 bin tane çiftçi var. Evet. Şimdi bir söz söylediğimizde şunu unutmamak lazım. 35 bin çiftçi demek en aşağı 150 bin 200 bin nüfus demek. 150 bin 200 bin nüfusun bir ekmeğiyle oynuyoruz. İki onların içinde iyi niyetli bu işi yapan üretim yapan, o ürünleri bize yetiştiren insanlara hakaret ediyoruz. Onların ellerinden o işi yapma imkanını alıyoruz bir yandan. Yani şüphe uyandırır ve bu arada onların komşuları uçakla, pompayla ilaçlayıp zehirli falan rahat rahat satıyorlar. Onlardan şüphelenen yok. Onlara hiçbir şey söyleyen yok. Yani Serik'te deli gibi bütün seralar, bütün zehirler kullanılıyor. Her şey yapılıyor. O mübah ama bizim ekolojik çiftçilerin içinde iki tanesi üç kat yaptı veya bir tanesi bir işte bir yerden bir şey bulaştı diye e, bütün o 35 bin çiftçiyi bizden altında bırakıyoruz. Buna hakkımız yok. Buna hiçbir şekilde birey olarak toplum olarak Üstelik hakkımız bu yok. bu çiftçiler e, gerçekten çok zor da ayakta duruyorlar. Yani e, dediğin gibi yandaki çiftçi e, işte bire on aldığı için o ilaç ve hormon takviyesiyle Tabii. çok Tabii. daha ucuza ürüne satabildiği Tabii. için e, çok daha refah içerisinde yaşarken... Ee, Ekoloji ürün çiftçisi hep in, hem insan sağlığı hem de doğanın sağlığını, çevre evet. sağlığını düşünerek evet. üretim yaptığı ve vicdanlı üretim yaptığı için e, çok daha az e, bir şekilde e, kazanabiliyor. Çünkü pazarlama olanakları da o kadar geniş değil ekolojik e, ürün çiftçisinin. Giderek genişliyor, evet giderek gelişiyor. Öyle. evet öyle. Bu iyi bir gelişme evet. ee, ama buna da dediğin gibi bir şekilde ket vurmamak gerekiyor. Aynen bir de şu var burada bazı örnekler şu son günlerde gündeme gelen bazı örneklerde insanlar belki belli bir hevesle bu işin içine giriyorlar. Ekolojik üretim işine giriyorlar ve burada tarif ettikleri şey bazen ekolojik ürüne yakın. Belki de iyi niyetli olarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Özellikle büyük yatırımcılar. Küçük çiftçi bazen farkında olmadan, doğudaki bir çiftçi, herhangi bir ücra, bir dağ köyündeki bir çiftçi ürünü üretip gerçekten ekolojik diyebiliyor sertifikası olmadan. Bunda bir kötü niyet yok. Çünkü bu kanuni değil ama o insan gerçekten ekolojik sisteme göre yetiştirmiş olabilir. Yani kimyasal kullanmamıştır, tarif eden sadece sertifikasını almamıştır. Buna... Çok kızmak mümkün değil. Yani ona yol göstermek lazım, onun sertifika almasını kolaylaştırmak lazım. Devletin görevi var, sivil toplum kuruluşlarının tüketicinin herkesin sorumluluğu var. Ama e, büyük çiftlikler kurup, e, yatırım yapıp, e, konvansiyonel tarımdan e, kendini ayırt edici bu ekolojik sertifika sistemine girmeden üretim yapıp, aslında konvansiyonel olan üretim yapıp, ekolojikmiş gibi piyasaya Hı -hı. sürmek yapılabilecek en kötü şey. Evet. Burada kanun çiğneniyor, devletin koyduğu kanun çiğneniyor, yasa, yönetmelikler çiğneniyor, ee, bir sürü insanın hakkı yanı ve haksız rekabet oluyor. Burada kesinlikle konvansiyonelle de haksız rekabet oluyor. Çünkü konvansiyonel tarım o zaman e, üreten adam o niye o zaman ucuz satsın? Yani başka birisi de sertifika almadan uyanıklık yapıp kendini farklı şekilde anlatıp hı hı. eğer e, orada bir, bir gübreyi biraz az kullanıp bir şey herhangi bir hı hı. şey kendi inisiyatifine kalmış. Ya yani onda garantisi yok bir internet sayfası açıp bugünlerde internet çıktım artık bozuldu bir yandan yani evet. benim ürünüm çok güzel çok temiz dipti de, onu eğer konvansiyonel üreticilerle o şekilde rekabet yapıyorsa sadece ekolojik tarım üreticilerine değil Konvansiyonel tarım karşı da haksız rekabet yapmış oluyor. Dolayısıyla tüketici çok dikkatli olması gerekiyor. İstersen burada. tüketicinin ne yapması gerektiğini ve aslında tüketiciye düşen görevler neler? Bir şekilde bunu bir müzik arasından hmm, sonra... Tatlıyı sonra ee, saklamak gibi şey bir şey. <gülüyor> evet <gülüyor> evet e, bir de akıda kalıcı olsun diye <gülüyor> dinleyiciler açısından. Müzik eşliğinde. Evet. müzik eşinde. Şimdi Indigo Cello'dan Earth adlı parçayı dinliyoruz. Search me, search me, search me Listen to my heart speak. Bathed in the warmth of the morning, the morning sun. Evet e, tüketiciye çok büyük sorumluluklar düşüyor dedik ama ona yine gelmeden önce onu son cümle olarak bir şekilde söyleyelim istiyorum. E, son 15 gündür Anadolu'nun iç Anadolu'nun belli bölgelerini e, dolaşma fırsatı buldum. Ve e, turistik bölgelerde ve e, yollarda özellikle hep şu levhalara rastlıyorum e, organik üzüm organik e, meyve. E, karpuz, kovun ve meyve mesela o da çok <gülüyor> enteresan organik. E, organik kahvaltı 5 lira mesela bu çok imkanlı bir şey değil e, aslında ama insanlar organik kelimesini aslında içselleştirdiler gibi geliyor bana bir yandan da. Bu iyi bir şey belli bir değer verildiğini gösteriyor. Ee, elbette onun sertifikalı olup olmadığını sorgulamak gerekiyor mutlaka güvenilir olup olmadığını ama insanlar organiği kullanmaya başladılar ee, ve organiğin değerli bir şey olduğunu bir şekilde aslında bu gösteriyor ama dediğin gibi e, kötüye kullanmadığı sürece insanların değil mi peki tüketiciye neler düşüyor, tüketiciye ne düşüyor? Ee, biraz önce verdiğin örnek çok iyi ee, bir kere tabi sorgulasın yani Bugün ekolojik pazarlardan hep bahsediyoruz. Buğdayın öncülüğünü yaptığı Kurduğu sistemlerden, bir tanesi modellerden. Ee, ekolojik pazarlarda çok güzel bir örneği var bu işin. Geliyor tüketici, sertifikayı, sormasına bile gerek yok tezgahın üstünde. O ürüne ait, e, o seneye ait, geçerli sertifikayı görüyor bir kere. Onu görüyor. Arkasında ya üreticisini görüyor ya üretici temsilcisini görüyor. Dolayısıyla ekolojik pazarlarda orada bir şüphe uyandı buğday derneğinin çalışanları var, ziraat mühendisleri var. Onlara gidip sorusunu soruyor. Açıklamasını alıyor. Dosyanın içinden e, tohum sertifikasını görüyor. Yani buğdayın kurduğu sistemlerde aslında bunun mükemmeli yapılmış durumda. Bu şimdilik bu süpermarketlerde başka satış noktalarında bu kadar detaylı değil. Yani bu buğdayın kurduğu e, pazarlara ait bir şey. Burada tüketicinin işi kolay. Çünkü 3-4 soru sorduğunda sonuna kadar her şeyini öğreniyor. Hatta çiftçinin adresini alıp oradan tanışıp edip çiftçiyi ziyarete bile gidebiliyor. Artık bunu Evet. Hangi sistem verir? Yani böyle bir şey tatuta sistemi bu değil. Tamamen bunun üzerine kurulu bir sistem. Çiftçiyi ziyaret edebilmek için gönüllü olarak veya. Bunun dışında ne yapabilir? Yollarda senin biraz önce bahsettiğin. Aynı şeyi süpermarketlerde. Dükkanlarda onu tekrar etmiyorum. Orada da yapması lazım. Orada da geçerli sertifikayı sorması lazım. Geçen çok hoşuma gitti. Bir bakkala girdim. Ekolojik ürünler de satıyor. Bakkaldan ile ilgili sordum. O anda elinde dosyalarla bir şey yapıyordu. Bir baktım ki resmen bizim pazarımızdaki gibi adam sistem kurmuş bakkal. Dosyası var, dosya klasörün içerisinde. Var. Evet. Ve diyor ki geçerli sertifika gelmeden ürünü kutudan çıkarmıyorum diyor. Ha, Bazen gecikiyor, şey. sertifika arkadan geliyor diyor küçük miktarlarda aldığı için. Yani bunu İstanbul'un bir mahallesindeki bir bakal yapıyor. Yani çok, ben çok etkilendim açıkçası. Ee, o tip organize satış noktalarında buna hakkı var, tüketici bu hakkını kullansın. Evet. Senin dediğin iş <gülüyor> sokaklarda orada ne yapsın? Ee, orada bence samimi İletişim kurmak çok önemli. E, o iyilik dediğin gibi insanların onu iyi niyetle yaptığını düşünerek hareket etmek iyi bir başlangıç adım bence. Sorup nedir bu organik kahvaltı? Nedir bu ekolojik? Hikayesi nedir? Çünkü genelde bir hikayesi var. Ben de yapıyorum onu. Diyor ki köyümden tereyağını getiriyorum onu bunu falan. Sonra da anlatmak lazım. Ya ekolojik yazınca sen sertifika sorar bakanlık falan. Yani sen ceza keserler boşuna başına. Sen bunu yine doğal yaz, köy ürünü yani. yaz falan. Ve sonra da inşallah sizin bölgede bir proje yapın. Bunları gerçekten ekolojik hale getirin falan deyince insanlarda bir hayal gücü genişliyor. E, bu şekilde bizim yaptığımız buğdayın Anadolu'da yaptığı seyahatlerde hep böyle, hep evet. böyle başlangıçlar hı hı, yaptık. Duruluyor. Biliyorsun şu anda pazarda satan bir sürü çiftçi bile bu şekilde başladı evet. aslında. Hikayesi böyle başladı. Tüketici olarak bu gücümüz var. Onları yönlendirme. Sadece yargılama değil yani. Aa vay sen organik asmışsın buraya bu yumurtanın sertifikası yok hadi bakayım falan. Böyle hı hı. değil yani. Bir kere bunu yapmamız lazım ama e, bir sınıf daha var ki orada tüketicinin affetmemesi lazım. Evet. Tüketiciye bir pazarlama yapılıyorsa, içinde bir pazarlama aktivitesi varsa ciddi. Yani ambalajlı bir ürün. İnternet kullanılıyorsa, gibi. ambalajlı bir ürünse ve üzerinde ambalajlı ürün üzerinde sadece organik sertifikası değil, işlenmiş ürün üzerinde Tarım Bakanlığı'nın eğer izni yoksa e, kesinlikle tüketici bunu affetmemesi lazım. Evet. Bunu... Ee, önce satıcı ile konuşması lazım uyarması lazım tatmin edici cevap almıyorsa satına e, satıldığı yerle adres bilgisiyle ürün bilgisiyle bunu tarım il müdürlüğüne ilçe müdürlüğüne yakın bildirmesi lazım sivil toplum kuruluşlarına bildirmesi lazım bunu takip etmesi lazım çünkü organize suçla e, diğer iyi niyetli e, hareketler arasında bir fark var organize suç. Gerçekten büyük çapta bir organizasyon bir sürü noktayı birleştirmek ve bunu illegal yoldan yapmak bunu gerçekten e, bunun kimseye bir faydası yok. Yani bunu bir tek belki bir kişiye faydası olabilir, kar olarak gelir olarak ama bu, bu olmaz. Bu yöntem olarak kesinlikle karşısında durmamız gereken. Dolayısıyla orada gerçekten tüketici e, başka alanlarda yapmadığını dahi orada yapması lazım. Çünkü mesele geleceği, çocuklarının gıdası, kendi gıdası, suyu, toprağı ve ahlakı. Yani o bu gıda üzerinden yapılan ahlaksızlık gerçekten bence affedilmez hı hı. bir şey. Affedilmez Dolayısıyla bir şey. Evet. E, şu anda kazandığımız Türkiye'de birçok Doğu Avrupa ülkesinden birçok ülkeden hı hı. daha ileri gittiğimiz bu konuda hı hı. E, geldiğimiz noktaya sahip çıkmamız lazım. Edindiğimiz avantajları ileri götürmemiz lazım. Evet. Buğday Derneği bu konuda çok... Çaba göstermeye devam ediyor. Çalışanlarıyla, gönülleriyle, üyeleriyle ve herkesi de buraya çağırıyoruz. Bu, bu noktada olmaya çağırıyoruz gerçekten. Evet. Peki, çok teşekkürler Victor. Bir şey değil. Ee, ağzına sağlık. Ee, evet, e, tüketicilere özellikle çok büyük sorumluluk düşüyor. Tabii ki üreticilerle birlikte ama bizim ee, bilgilenmekten ve sorgulamaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Ee, yine programı kapatırken her zaman olduğu gibi sizi e, buğdayın kurduğu %100 ekolojik pazarlara davet etmek istiyorum. Ee, yarın yani cumartesi günü e, Şişli'de e, ve Beylikdüzü'nde bugün e, Bakırköy'de e, ve pazar günleri de Kartal'da %100 ekolojik pazarlar kuruluyor. Hepinizi alışverişe ve iletişim kurmaya, ekolojik gönül çiftçisiyle iletişim kurmaya bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Açık Radyo program destekçisi oldum